Mmm. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Organların korunması gerekiyor. Organlar korunmadığı takdirde bizim nefis terbiyesi yapmamız mümkün değil. Nefis terbiyesi yaptı, yapmadığımız sürece de dünyanın etkisinden kurtulup ahiret insanı olmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz şimdi saydığı bu organlarımızı ki gözle başlamıştı, kulakla devam etmişti. Şimdi de dil organını korumaya yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir incelik var. Gazali Minhajul Abidin'de Dil konusunu anlatacak şimdi. Dilin önemini, yalan konuşmamayı, gıybet yapmamayı anlatacak diye dinlememeliyiz bunu. Gazali dili anlatmıyor. Dünyanın etkisinden, nefsin etkisinden, şeytanın etkisinden kurtulma yöntemini anlatıyor. Aslında ahireti anlatıyor. Aslında cenneti anlatıyor. Bakış tarzı Ön algı etkiye çok fazla sebep oluyor. Biz Gazali'yi mesela işte gittik bir hacı amca vaaz ediyor. Biz de dinliyoruz. Böyle elimizi göğsümüze koyduk. Çok güzel anlatıyor maşallah diye dinleyenin. Uygulayacağı bilgi orada üçse beşse. Gazali'den cennete girme yollarını öğreneceğim ben şeytanın nefsin şerrinden kurtulmayı öğreneceğim diye gidip oturup bekleyen birisinin etkisi otuzdur, ellidir. Çok etkili. Ashab-ı Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle dinlediler. Kur'an'ı dinlerken bu mantıkla dinledikleri için bir ayet bütün hayatlarına etki etti. Biz Kur'an'ı Kulaktan dolma ve ölülere okunan bir kitap gibi dinleyen kültürle haşır neşir olduğumuz için bir dil bin ayet bile bizi ayağa kaldırmıyor. Aynı ayetleri ashab-ı kiram okuyor. İdi nasıl Allah'ı buldular, cenneti buldular biz niye bulmuyoruz? Elbette gazali rahmetullahi aleyh ne bu kitabında ne başka bir kitabında ne de hiçbir alim hiçbir zaman Uçsuz, bucaksız, mukaddes, masum bir insan değil. Ama nasihatler çok değerli. Kaçırılmaması gereken nasihatler haber bülteni gibi izlemek istifadeyi azaltıyor. Ama şöyle bir örnek verelim. Şimdi gençler bir imtihana giriyorlar. E, o imtihandan sonra işte ilan ediliyor ki e, salı günü saat 17'de e, Kazananların listesi yayınlanacak. O imtihana giren öğrencilerin o saati beklerken nasıl böyle 20 defa kaç oldu saat? Daha 10 dakika oldu, daha yarım saat var. Nasıl heyecanlanıyorlar? Sonuçları açıklanacak. Çünkü hayatını ona bağlıyor. Müslüman da Allah'ın dini, o dine bağlılığımız, cennetimiz, cehennemimizle ilgili bir Mesele konuşulan dersi, kitabı bu şekilde okursa bir teâlâ Teala istifadesi daha fazla olur. <gülüyor> El-Faslu-Selisüm Üçüncü bölüm el Yani nefis terbiyesi için, e, ahiret hayatına hazırlanmak için korunması gereken, muhafaza edilmesi gereken organların üçüncüsü lisan, dil. Konuştuğumuz organ demek. سُمَّ عَلَيْكَ بِحِفْظِ الْلِسَانِ ve وَتَقْي۪يدِهِ Bundan sonra sana <gülüyor> dilini korumak, zapt etmek ve e, bağlı tutmak gerekir. Yani ne demek zapt etmek, bağlı tutmak? İstediğini konuşmayan bir Müslüman olmalısın. İstediğini değil, konuşmanı ge konuşmanın gerekliliğine inandığın şeyi konuşacaksın. Her ağzına geleni değil, gerekli olanı konuşacağız. Fe çünkü dil eşeddul a'za'i cimahan ve tuyanan ve akseruha fesadan ve Çünkü dil organların en çabuk azan, en azgınıdır. En çok fesat çıkaranı ve en çok düşmanlık yapanıdır dil. Hani derler ya bülbül ne çekerse dilinden çekermiş. Güzel sesli olduğu için herkes onu yakalıyormuş. İnsan da dilinden çıkıyor. Hadis-i şerifi hatırlarsak çok kolay bunu anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bana iki dudağınızın arasıyla, iki bacağınızın arasını garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Ya Rabbim, ya Allah. Ne kadar önemli. Demek ki insanlar ya şehvetleri yüzünden harama giriyorlar, Cinsel şehvetleri yüzünden büyük oranda. Ya da dilleriyle konuştukları şeyden ötürü cehenneme giriyorlar. وَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ تَنْ رِوَيَتْ اَنَّهُ كَالَ كُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Resulullah'a dedim ki ya Resulullah مَا اَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ Benim için en çok endişen nedir? Karşında bir Müslüman olarak duruyorum. En çok nereden korkuyorsun benim adıma? Fe akza alayhi ssalatu ve's selam bi lisan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin dilini tuttu. Bu şekilde. Sun <gülüyor> makale buyurdu ki işte bu. Tuttuğu dilini göstererek bu. Buna dikkat et buyurdu. Ve <gülüyor> Yunus ibn Ubayd Yunus ibn Ubayd den rivayet ediliyor. Yunus ibn-i Ubeyt tabiindendir. Önemli isimlerden biri tabien yani sahabe kiramın talebelerinden. Hicretin 139. senesinde vefat etmiş. Allah ona rahmet etsin. Yunus ibn Ubeyt diyor ki, اِنِّي nefsi نَفْسِي تَحْتَمِلُ مُؤَنَةً مُؤَنَةً صَوْمِ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ بِالْبَصْرَةِ ben baktım ki nefsim yani benim özel nefsim Basra'da sıcak bir günde oruç sıkıntısına katlanıyor. وَلَا تَحْتَمِلُ تَرْكَ كَلِمَةٍ لَا تَعْنِيهَا Ama aynı nefsim onu ilgilendirmeyen bir sözü söylememeye dayanamıyor. Şimdi bunun... 139 yılında vefat eden Yunus İbni Ubeyde gitmeye gerek yok. Biz bakalım mesela Ağustos ayında oruç tutuyoruz. Sıcak İstanbul'u kavuran, Antep'i kavuran, Urfa'yı kavuran sıcakta oruç tutuyoruz. Kolay kolay öğlende ben susadım diye orucunu bozanı duymuyoruz. Ama Ramazan-ı Şerif'te ribetten Tedikodudan, yalan sözden geri durma konusunda bakıyoruz ki Urfa'nın sıcağından daha zormuş sabretmek ona. Bu zat tabiinden ya kim bilir hangi bize göre helal bir sözü konuştuğu için kendisini kınıyor. Oruca sıcakta katlanıyorum ama onu ilgilendirmeyen bir sözü dilim söylemesin diye direniyorum, dayanamıyorum, söylüyorum. Demek ki bu zatın anlayışında, Gazali de bunu zaten destek olarak getiriyor kendisine. Oruç tutmaktan zor dile oruç tutturmak. Dile oruç tutturmak. Dili zapt etmek. Bunun içinde dilini zapt eden Allah'ın izniyle orucu da zaten kolay tutuyor. Çünkü tuttuğu oruç ona kar kalıyor. Eden, o zaman sana tavsiyem ihtihazı cidden ve بذl el özellikle gayret etmeni ve özellikle bir yoğun enerji sarf etmeni istiyorum dilini koruman için ve nezkuru 5 usul 5 ilkeyi sana hatırlatayım ne konusunda 5 ilke yani dili muhafaza etme konusunda 5 ilkeyi unutma Ahaduha, bu beş كانه birincisi Ma rawa Abu Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu Abu Sa'id el-Khudri rivayet ettiği bir hadis enne ibn adam izâ asbaha adam oğlu yani insan sabahladığında yatağından kalktığında bekaratil a'da kulluha li'lisan bazı kitaplarda kefaret yazıyor. Bekerat olarak onu yazalım daha iyi olur. Bekeratil a'dau a'da organlar demek. Organlar hepsi dile üşüşürler. Hemen dile hitabe dil bildiğimiz o da bir organ. Vakulne organlar derler ki organımız ne? El, burun, göz, ayak. Bunlar hep organlarımız bizim. Dile derler ki diyormuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Nun şiduke billah sana Allah'ı hatırlatıyoruz. Yani Allah'ını seversen dediğimiz gibi Türkçe'de en istekime. Ne olursun sen dümdüz ol. Organlar dile söylüyorlar. Fe inneke in istekamte sen dost doğru olursan istekamne biz de dost doğru oluruz. Ve inyajajte sen eğri büğrü olursan biz de eğri büğrü oluruz. Bu hadis olduğuna göre demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize müthiş bir gözle göremeyeceğimiz bir dünyadan söz ediyor. El dile konuşuyor. Göz dile konuşuyor. Ne diyor? Aman dost doğru ol biz de doğru olalım. Çünkü dil eğriyken Yalan konuşurken, gıybet ederken, ma yani ile meşgul olurken. Ne demek ma yani onu ilgilendirmiyor. Başkasının doldurduğu, boşalttığı, başkasının aldığı, verdiği şeylerle meşgul oluyorsun haberlerle, dedikoduyla. Dil böyle iken göz doğru olmuyor. El doğru olmuyor, ayak doğru olmuyormuş demek ki sallallahu aleyhi ve sellemden Bu hadis-i şerif Tirmizi'de ve Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadis. Kulltu, yani gazale benzediyorum ki şimdi. Ve meana فيه, vallahu alem. Allah bilir ya, bu hadisin manası şudur: Anne nutkal liseni, dilin konuştuğu şey, yücesiru fi agba'il insani, insanın organlarına etki ediyor. Bit tevfik ve alzilani, başarıda veya malubiyette etki ediyor. وَيُوَكِّدُ هَذَا <الْمَعْنَى> Bu anlamı doğruluyor. مَا حُكِي عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَرِ Dinar'dan rivayet edilen 131 yılında vefat etmiş bir tabiidir Malik İbni Dinar. Ondan rivayet edilen bir olay var. O olay şu e, yukarıdaki hadisi şerifin prati olduğunu gösteriyor enne kâle demiş ki Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh "Eğer kalbinde bir sertlik kalbik, kalbinde bir katılık görüyorsan. Kalp bölümünde bu gelecek kasvet bölümü kasvet ne demek? Kalbinde bir katılık görüyorsan, ağlamıyorsun, duygusal olamıyorsun, kaba. Ve vehnen fi bedenike bedeninde de bir tembellik görüyorsan" Ve pirmanen fi rızık Rızık konusunda eksiklik hissediyorsan, yani çalışıyorsun para kazanamıyorsun, fakat bilesin ki en neke katte kellemde fi mala yanik seni ilgilendirmeyen bir şey konuşmuşsundur muhakkak. Dilin bir şeyi konuşmuştur. O konuştuğun şey iki kelimelikti. Çektin gittin sen ama el onun etkisinde çalışıp para kazanamıyor. Göz onun etkisinde gözyaşı akıtamıyor. Kalp onun etkisinde kabalaşmış, katılaşmış. Malik İbni Dinar ne diyor? Rızkında, bedeninde, kalbinde sorun yaşıyorsan önceki gevezeliklerine bak. Ve'l-aslu-sâni, dili korumakla ilgili ben sana beş şey anlatacağım, beş prensip anlatacağım. Bunun ikincisi, Hıfzu vaktik. Vaktini yani zamanını koruma mücadelesi yapacaksın. Hıfzı koruyacaksın. Ve inne eksele ma insan. insanların en çok konuştukları şey min gayri <gülüyor> zikrillahi teala Allah'ı zikir hariç. Fe alel en iyi ihtimalle en azından lagven yudî'ul yadî'ul vaktü bihi en azından vakit harcayan boş sözlerdir. Hangisi yani dil bir şeyler konuşuyor, bunu önlemek istiyorsun, dildi korumak istiyorsan vakti koruma diye bir savaşın olsun. Vakti korursan vakti konusunda titizliği olan birisi şöyle bir çay içip bir saat bir lakırdı yapalım demez. el ne demek? Lagvu Lakırdı diyoruz ya Türkçe'de. Boş lakırdı. O boş lakırdıya e, biz e, lağv diyoruz Arapça. Lağv. Boşuna konuştu. Yani düşüncesiz e, mesela lağve bir örnek vereyim. E, sen buralarda mısın? Ha, yani, ha? diye bir kelime yok ki. Lağv bir söz bu işte. Boş. Evet buradayım. Saat 7'de gideceğim diyen Planlı bir cevap veriyor. Böyle ağızdan yuvarlanan cümleler bilavuç çeşididir ve Allah'a razı olmadığı şarkı, türkü, benzeri bilmece, bulmaca, doldurmaca şeyler leğvdir. Aklakı zorlayan ifadelerin bulunduğu cümleler lağv'dır. Haram olan şeylerin konuşulması leğvdir. Lagu ne demektir? Ben onu şimdi kitaplardaki ifade böyle değil ama ben anlaşılsın diye özetliyorum. Mümin insanın ağzına yakışmayan söz demek. Lagu. Peki burada ne anlattı Gazali Rahmetullahi Aleyh? İkinci olarak sana tavsiyem vakti koruma prensibin olsun. Vakti korumak için titiz olursan bu seni doğal olarak çok konuşmamaya, boş konuşmamaya sevk edecek. Allah'a zikir değilse, Kur'an, ilim, fıkıh, cihat ve benzeri bir kelime değilse boş genelde insanlar. En ihtimalle çoğu boş konuştuklarının. وَذُكِرَ اَنَّ حَسَانَ بْنِ اَبِيْ سِنَانَ bu niyet Hassan İbni Ebi Sinan Basralı Tabiinin tabiinden yani üçüncü nesilden üçüncü nesilden hadis rivayet edenlerden bir tanesi bir e, bina görmüş ya da ev görmüş diyelim e, yeni yapılıyor işte sıvanıyor diyoruz ya ev yapılmış da sıvanıyor demiş ki Munzu kem bu niyet hadihi ne zamandan beri yaptınız bu evi yeni görüyorum burada demiş. ثم اقبل على نفسه وقال kendi kendine demeye başlamış ki ya nefsi ey nefsim el ya nefsi el gururata ey tuza düşen çok aldanan nefis teselina amma la yanik sana ne niye soruyorsun ki ne zaman yaptınız bu binayı ve ak àk, ve akabaha bisawmi savmi senetin bir yıl kendine oruç cezası vermiş. Bugüne taşıyalım bunu. Hasan ibn bu Hasan isimli eee Ebubistan rahmetullahi aleyh birisinin bir ev yaptığını görmüş. Ben ya ne zaman yaptınız bunu demiş. Daha yeni yapıyorlar. Daha adam cevap vermeden kendi kendine kafasına vurmuş adeta. Sana ne millet ne zaman yaptısın evini demiş. Ey nefis sen niye böyle işlerle uğraşıyorsun? Kendisine ceza vermiş. Madem böyle boş konuştun bir sene oruç tutacaksın demiş. Evet. Bu kim? Hasan ibn-i Bistan, Rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en hayırlı nesil benim neslimdir. Bu çağ. Sonraki öbür, sonraki öbür buyurduğu mübarek. Şimdi günah mı bir Müslümana bu evi ne zaman yaptın hayırlı olsun demek. Olur mu günah canım? Tebrik etmek için sormak lazım. Ama sen göklerin adamıysan, bulutlarda yüzen bir adamsan sen. bunu vakit israfı görüyorsun. İşte filan yerden satın aldık da arsayı tuğlayı şuradan getirdik yaptık on dakika cevap verecek adam. Niye vakit harcıyorsun? Bir sene sana oruç cezası. Kendi kendine böyle bir şey yok dinimizde. İslamiyet'te bir sene oruç cezası diye bir şey yok. Bizim için yok. Kitaplarda yok. Kendini cennette yaşar gibi Basra'da yaşar bir adam haline getirirsen var ama. Terbiye ediyor nefsini. Şimdi ben bunu buradan alıyorum. Yeni perde aldığı için arkadaşlarını çağıran Müslüman kadınlar Sonra o perdeyi nasıl aldığını, niye değiştirdiğini, eşini nasıl ikna ettiğini, perdecileri nasıl tartıştığını, sonra buraya getirip de fileleri az olduğu için tam kapatmadığından tekrar perdeciye götürüp tekrar filelerini yeniden yaptırdığını, pile pardon tabii, pilelerini yeniden yaptırdığını, ondan sonra güneş kapattırken içeriye tekrar vurduğunun koltukların, kumaşın eskittiği için bir de güneşlik yaptırdığını, güneşliğin rengini, eşinin beğenmediğini ama kaynanasında da aynısı olduğu için olur dediğini, bu arada çaylar geldi, çaylardan sonra bir oturun bakalım dışarısı görünüyor mu? Kabe'ye ziyarete gittik de Kabe'nin örtüsünü konuşuyoruz zannedersin. Kıyamet günü de bu perdelerin konusu olarak uğraşan kadınlar, erkekler, bunun kadın erkeği yok ve bu Hassan ibn Ebi Sinan aynı cennete girmek için koşuşacağız sırattan. Birinin vakti hayırlı olsun bu evi ne zaman yaptınız deyince çok israf oluyor vakit diye. Heyecanlanıyor kendisine bir sene oruç cezası veriyor nefsine. Biri de arkadaşının perdesini veya koltuğunu zaten yeni ev aldı mı o bir kere gitip hayırlı olsun demekle olmaz. Orada günlerce çaylar içilecek pastalar yapılacak. Bir ev kadar da ömür hayırlı olsun için harcanacak. Aynı cennete koşacağız sıratta ama. Belki de bunları geçebiliriz. Biz İstanbul'dan geliyoruz çünkü. İstanbul farkı da var hani. Sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip gözyaşı akıtmak lazım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dünya içimize sinmiş damarlarımızda dolaşıyor. Damarlarımızda dolaşıyor. Birbirimize şov yapmaktan hoşlanıyoruz. Bir mobilyacı arkadaşıma ziyaret ettim. Yakın bir zamanda e, nasıl işler dedim. Allah kadınlardan razı olsun dedi. E dedim bu nasıl bir dua dedim. Erkekler de oturuyor sandılar. Öyle değil hocam dedi. Yeni bir akım oluşmuş kadınlarda. Eskiden kadınlar komşudaki bizde de olsun diye sandalyeye koltuk alırlardı bizden dedi. Şimdi kadınlar geliyor, elinde fotoğraflar var. Bak çevre komşularda bunlar var, bunlar hariç bir model istiyorum diyor. Biz de o hariç bir model olunca daha pahalı araştırıp işte kumaşını değiştirip verdiğimiz için iyi gidiyor işler dedi. Kıyamet mi geldi? Kıyamet geçti başka bir dünyaya mı geçtik? Onu da anlayamıyorum. Bu hedefi Müslüman nasıl ağzına alır? Komşudakinden olmasın. Ve sürekli mobilyasından giyimine kadar hep yeniliğe koşuyoruz. Bütünü oturacaksın beş dakika. Komşudakinden olsa ne olur? Eski atalardan kalsa ne olur? Düşünemiyoruz. Dünya. Bulut gibi işgal etti bizi. Kabe ile aramıza girdi. Kabe'ye yönelsek de arada dünya var. Oldu. Teşbih için söylüyorum süpersiz. Yoksa bundan artık namazlarımız kabul olmuyor gibi bir mana çıkarmıyorum. Ama bu bir işgal. Batılı güçlerin ümmeti Muhammed'in toprakların işgal etmesine ne anlam yüklüyorsak, nefsin ve şeytanın ruhlarımızı ve akıllarımızı işgal etmesini de bu anlamı yüklememiz lazım. Belki bu öbür işgalden de daha tehlikeli. Şimdi bu Hasan rahmetullahi aleyh kıyamet günü melekler bu mezarından kalktığında bir melek sağında, bir melek solunda bunu getirecek. Bizim de sağımızda, solumuzda bir melekle geleceğiz. İkimiz de sırata geleceğiz bununla. Bunu Allah Defterleri açıldığında bakılacak ki bu Hassan İbni Ebi Bestan rahmetullahi aleyh bu evi ne zaman yaptınız? Sorduktan sonra nefsini protostu etmiş bir sene oruç vermiş. Öbür çağda bir Müslüman geliyor bu ev yeni açıldı diye bir sene pasta yemeye gitmiş oraya. Buna razıyım ama helal çünkü bu. Bir şeyi aklı anladığım zaman herhalde ben bu dünyada olmam zannediyorum. Bir yeme ihtiyacımız yok. Karnımız tok. Hatta fazlalık var kolesterol yukarılara doğru çıkmış. Ailece oturuyoruz filan yerde filanca çeşit bir pastane lokanta açılmış bir oraya gidelim diyoruz. Hani bugün yemek pişmedi filan yere balık yemeye gidelim desek bunun bir anlamı var. Öyle değil. Üstelik arabaya atlıyoruz, kilometrelerce gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Yeni bir lokanta açılmış, bakalım nasıl yemekleri. bu Hasan, Ebu Sinan, Bistan ne yapıyordu? Biz ne yapıyoruz? Ama cennet aynı, cennette karışıklık yok. Zannediyoruz. Allah gazaliye rahmet etsin. Bunları öğrenmemize, bir silkinme yapmamıza sebep oldu. Rahmetullahi aleyh. Evet biz dünyayı değiştiremeyiz. Min Hacı'l-Abid'in okuyanlar olarak artık geldik dünya değişik bundan sonra farklı bir dünya oluşturacağız diyecek halimiz yok herhalde. Ama ve lakin bu bataklıktan bir kişi ben kurtulayım bari diye düşünürüz. Ben bari ömrümü israf etmeyeyim diye düşünürüz. Evet Allah Hassan İbni Sinan'a rahmet etsin. Bu ne biçim ölçü koydu bize ya? Böyle ölçü olur mu? Rahmetullahi aleyh. Kultu Şin Gazali diyor ki ben de diyorum ki fe ya tuba lil muhtamin bi enfusihim. Ne mutlu nefislerini terbiye etmekle meşgul olanlara. Ne mutlu. Ve ya ve Gafillere de yazıklar olsun. Elledine khala ul izara ve arxu al Vallahu'l mustaan. O gafiller de ne yaptılar? Nefsi tuttukları gemleri yani frenlerini saldılar. Her şeyi serbest bıraktılar. Kimi öyle, kimi böyle. Wallahu lmusta'in. Allah'tan yardım istemek zorundayız. Bu iş böyle yürümüyor. Wal aslu sallatu şiirleri geçiyoruz. Üçüncü, neyin üçüncüsü? Dilini korumakla ilgili sana beş esas zikredeceğim dedi. Vel aslul salis. Üçüncüsü, hefzul e'malis, el e'malis saliheti. Salih amelleri korumak gerekiyor. Salih amel ne diyoruz? Allah nereden memnun olursa, razı olur, peki kulum iyi oldu derse o salih ameldir. Namaz, oruç, anneye, babaya, hizmet, evlada, Bakmak, eşler arasındaki her şeye varıncaya kadar güzel muhabbetler, ilişkiler, arkadaşlar arasında çay içmeler ama helal çay içmeler. Allah yolunda yapılan işler, insani işler bunların tamamına salih amel diyoruz. وَالَعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي husur اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَلُوا وَاَمِلُوا Salih ameller yapanlar kurtulacak buyuruyor ya, oh! Hıfzü'l a'mali's salih, salih amelleri korumak zorundayız. Ve inne man lam yasun lisanehu ve aksera'l kelam. Kim dilini korumaz, çok konuşursa yaka'u la muhalata fi gıbetin nas. Hiç çare. La muhalata, hiç çare yok. Yaka'u düşer fi gıbetin nas. İnsanları gıybet etmeye düşer. Çünkü çok konuşuyorsun, senin frenin tutmayacak. E düşünce rol olacak. O gıybetler salih amelleri alıp götürecek. Neyle helalleşeceğiz kıyamet günü? Arabanı mı vereceğin adama helalleşmek için Sırat Köprüsü'nde? Bisikletini mi vereceğin? Para mı vereceksin? Küpeni mi vereceksin? Ne vereceksin? Salih amelleri vereceksin. Dili korumak istiyor musun? Vaktini koru demişti hani. Şimdi ne diyor? Salih ameller dilin düştüğü hataların bedeli olarak gideceği için namazımı kimseye vermem diye sus. Orucumu kimseye vermem diye sus. Bir insana Kur'an öğretmiştim ben. Ondan sevap kazanmıştı. O kaç senedir Kur'an okuyor. Şimdi ben gıybet edersem, boş konuşursam o okuttuğum Kur'an'ın sevaplarını alıp götürecek. Sus o zaman. De nefsine. Kemakil denmişti ki Men kesure lagatuğu, kesure saktuhu. Dedikodusu çok olanın hatası da çok olur. Ve gıybetu, çünkü gıybet, gıybet nedir biliyoruz? Hiya çağıkatul Gıybet itaatleri, yani itaat daha önce konuştuk Allah için yapılan ibadetleri helak eden yıldırım gibidir. Nasıl yıldırım düşüyor? Yakıyor. Düştüğü yeri gıybet de ibadetleri yakıp götürüyor. Alamakil <gülüyor> Şöyle denmişti ya İnne misle men yagtabun nâse İnsanların gıybetini yapanlar mislu men nasabe mencinikan Mancinik yani mancınık şimdi bilmiyorsunuzdur belki mancınık tanka benzeyen bir şey. Çok eski asırlardan beri var. nasıl tank böyle bombayı koyuyorsun namlusundan fırlatıp atıyor. O da o zamanki tank işte. Bir mancınık kuran adama benzer. gıybet eden. Nasıl oluyor? Feve yarmibi hasenati şerken ve garban, yeminan ve şimalen. Şimdi mancınık kuran adam ne yapıyor? Bombayı koyuyorsun. Bum buraya atıyor, bum buraya atıyor, bum buraya atıyor. Sen mancınık kurdun adeta, gıybet ediyorsun. Bir sürü hasenatın vardı, hafızsın mesela. O hafızlık bir sevap. 5-10 tane insanın, akrabanın, kadının, dayının gıybetini yaptın. Koydun mancına o hafızlık sevaplarını, bum gitti. Nereye gitti? Onun mahallesine gitti. Kıyamet günü alacak çünkü. Kıyamet günü beni çok seven bir dayım var. Böyle beni gördü mü? Yalıyor, okşuyor, harçlık veriyor. Kıyamet günü boşver gıybetin helal olsun sana diyecek mi? Demeyecek. Çünkü anası da böyle demeyecek insana. Yeğme yefurrul mer'u min ahihi ummi Kimse kimseye ya o dünyada ben seni çok seviyordum demeyecek. Akraba olarak. Allah için kardeş olanlar bunu diyecekler birbirlerine inşallah. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İki mümin böyle nasıl değil de hikaye gibi anlatıyorum hadisi şerifi. Biri cehenneme gitmesine karar verilecek. Öbürü de cennete gidecek ama dünyada onlar hadis okurken beraberler. Riyaz-ı Salih'ini beraber okuyorlardı. Fıkıh beraber okuyorlardı. Beraber umre yapıyordu. Müminler Allah için kardeşler. O mümin üzülecek. Diyecek ki ya Rabbi o kulun Cennete gitmesine engel olan günah fazlalığı var, sevabı az. Benim sevaplarımdan ona verdi. O cehenneme gitmesin, biz dünyada çok iyi kardeşlerdik diyecek. Yani bir anne baba bunu demeyecek ama mümin kardeşler birbirlerine diyecekler bunu. Ana kardeşliğinden daha yüksek tuttukları İslam kardeşliği bunu söyletecek. Bunun üzerine Allahu Teala adete buyuracak ki siz kim oluyorsunuz da birbirinizi açıyorsunuz. Madem bu kadarsınız ben de ikinizi de aff buyurdum. Geçin cennetime diyecek buyuruyor. Dolayısıyla kıyamet günü kimse kimseyi acımayacağı için bugün burada amcasının gıybetini yapan namlunun ucuna koyuyor tuttuğu nafile oruçları bum, amcanın tarafına gidiyor diye benzetiyor Gazali. Rahmetullahi aleyh. Ve belagana anil Hasan Hasan deyince kitaplarımızda İslam kitaplarında Hasan deyince Hasan Basri'ye anlaşılır. O kadar meşhur ki ümmeti Muhammed'in içinde sallallahu aleyhi ve sellem soyadı bile anılmıyor. Hasan dedin mi o anlaşılıyor. Tabiinin büyüklerinden Hasan Basri rahmetullahi aleyh ve balagana ani'l Hasan Hasan'a dendi ki en vukile ona dendi ki ya Ebu Said. Ebu Said onun lakabı. اِنَّ فُلَانَنْ اِغْتَابَكَ Filanca senin gıybetini yaptı demişler Hasan Basri'ye. فَبَعَثَ <gülüyor> bi بِطَبَقٍ fi هُرُطَبٍ Bir tabağın içine taze hurma koymuş, onu hediye olarak ona göndermiş. Kime gönderiyor? Senin gıybetini yaptı diye haber verdikleri adama gönderiyor, onun gıybetini yapana. وَقَالَ <gülüyor> O gönderdirken de adama demiş ki بَلَغَنِي اَنَّكَ اَهْدَيْتَ اِلَيْهَ حَسَنَاتِكَ bana dediler ki sen sevaplarını bana göndermişin. Nasıl göndermiş sevapları? Mancına koyup bum diye Hasan Basri'nin bahçesini atmış onlara. Fe ehbebtu en ukafiyek. Ben de sana teşekkür etmek istedim. Onun için hurma gönderiyorum sana demiş. Bu tabii yani hangi kadın meclisinde, hangi arkadaş meclisinde, hangi erkekler oturumunda gıybet yapılıyorsa geçerli bu. Demek ki Hasan Basri rahmetullahi aleyh bizim zamanımızda yaşasa her mesela benim zamanımda yaşasa epey birkaç ton hurmam olurdu benim herhalde. Hep hurma gönderdiğine göre böyle. Şimdi belki de kargo ile başka hediyeler de gönderebilir. O zaman hurma vardı Basra'da sadece. Tekrar inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyelim. وَذُكِرَتِ الْغِيْبَتُ عِنْدَ بْنِ الْمُبَارَكِ İbn-i Abdullah i̇bn Mubarak. E, bu da i̇mam Azam'ın döneminin büyüklerinden tabiilerin tabiisi bu. Tabi değil ama büyük bir mücahit, fiili cihatlar etmiş, Zühdü isimli meşhur bir kitabı vardır. Yani o kitap böyle ezberleme Allah'ın dünyada cennetlik diye gözümüzün önüne koyduğu kullarından biridir. Abdullah İbni Mübarek bu ismi unutmuyoruz. İnşallah ismini unutmayarak da kıyamet günü bulunduğu yerlerde bulunuruz. Yani derler ki her alim bir dalda uzman alimdir. Mesela İmam Malik için hadis e, alimidir denir. Abdullah İbn Mübarek için de her ilmin alimidir denirmiş. Öyle bir zat. Rahmetullah aleyh. Hatta yani Zehebi gibi e, büyük alimler onu adı anıldığında rahmet inilen, adı rahmet inen adam olarak zikrediyor. Yani "عند ذكر الصالحين tenzilur rahme deniyor ya. Salihler anıldığında rahmet iner. Yani Abdullah-ı Mübarek'in adı anıldığında oraya rahmet iner. Tiplerden birisi e, ilmiyle meşhur, cihadıyle meşhur, ibadeti, namazı ve orucuyla meşhur. Böyle değişik bir zat. Rahmetullahi aleyh. Hicretin 180. senesinde vefat etmiş. Bu kadar büyük işlere de 63 senede bütün ulaşmış. 63 yaşında vefat etmiş çünkü. Bu ulaştığı şöhrete bakıyorsun, 250 yaşında olması gerekiyor. Kur'an, tefsir, hadis, fıkı, ilim onda. Aylarca cephelere gitmiş, cihat etmiş, at üstünde. Herhalde en az 120 yaşındadır öldüğünde düşünüyor, 63 yaşında ölmüş. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bu zatın sözünü dinleyelim. Ve Vezikir al gıybeti önünde dilim bağırak diyor ki eğer e, onun yanında gıybet diye bir konu açılmış o da demiş ki laukuntu mu taben illa gıybet yapacaksen ben birisini lagtabtu ummi anamın gıbetini yapardım diyor yani gıybet yapmıyor dilim gıbet etsin ama muhakkak bir gıybet yapmak gerekiyorsa anamın gıybetini yaparım. Kendi doğurduğu anne, anam, beni doğuran anam. Li enna Çünkü benim sevaplarıma en layık anamdır diyor. Bundan ne <gülüyor> anlaşılıyor? Demek ki benim sevaplarımı kimin gıybetini yaptıysam o götürecek muhakkak. Böyle bir anlayış var. Bari anama gitsin sevaplarım düşünüyor. Bari anama gitsin. Rahmetullahi aleyh. Zikra enne Fathat Hatm el Asm Leyle-i Kıyam. Hatim el Asm diye birisi var. Horasanlı Allah dostlarından biri. Hicretin 237. senesinde vefat etmiş. Ee, bu zaten daha önce konuşmuştuk. Bu bir gece gece teheccüdünü kaçırmış. Fe ayyirathu zawjatahu bu e, hanımı da fa azzatu zawjatahu da olur. Hanımı bunu yani düzeltmiş, ayıplamış. Yani niye sen böyle yaptın, kaçırdın? Fakale inna aqwaman sallu bil leilil barihata. Felma asbahu nalu minni fetakunu salatun yawmil kıyameti fi Bizim teknolojiye göre anlaşılır bir şey değil. Demiş ki eee Hanım yani bu gece teheccüde kalkmamış, devamlı kalkan biriz. Hanımı da demiş niye sen teheccüde kalkmadın, her zaman kalkardın. O da oturmuş demiş ki akşam işte camide neredeyse millet beni konuştu demiş. Bu gece kılmadım yani kılamadım aslında, kalkamadı. Onun için kılamadı. Ama bir kaybım yok. Dün beni konuştular, hepsi de namazlı adamdı. Onlar bana yazıldı zaten ben kıldım sayılır demiş. Farzlar için geçerli değil bu ama. Yani ben nafile namaz kaçırmıyorum teheccüd olarak mesela. Ama şimdi e, birisi benim gıybetimi yaptı. Bu gecede o adam teheccüd kılan birisi. E, bana geldi onun sevabı. Kaçırdım sayılmaz teheccüdü diye düşünmüş. Düşünmüş. Allahu Teala şeriatına göre yaşamak, ne demektir? Bunu anlayan kulları arasına bizi ilhak buyursun. Ee, dördüncü temelden devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.